Fakat kardeşler ortada bir hakikat var. Yani her şeyde olduğu gibi bir sulanma, laçkalanma, orijinali taklit edip sahte iş yapma tarikatlarda da var. Bu tarikatta neyin esası? Karunlaşmaya karşı Muhammedleşme süreci bu tarikat. Asıl orijinale Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya tenezzülsüzlüğüne teşvik hareketi limuzinle gidiyor, korumalarla gidiyor Şeyh Efendi. E böyle olursa öbürlerine desen sen olsun böyle tarikat yok İslam'da bu Bekir'in ne iş var bu tarikatla Dedirtmiş oluyorsun Yani sen akşam Zikir meclisine çağırıyorsun Müslümanı Sabahleyin de Faizli bir işlemi senin elinde Görüyor insanlar Allah'ı zikir bankada bankada Asıl bankada la ilahe de Göreyim seni ha? Nasıl faiz ayetleri bankaya gelince Zikir gündemi dışına mı düştü Tarikat sadece meslek olarak seçilip O meslekten e, insanların bir kısmının Maişetini temin etmesi değildir Ebediyen böyle bir tarikat olur mu Tarikat banyoda Yatak odasında Oturma odasında iş yerinde Camide uzayda yerin dibinde Yerin üstünde Allah'la beraber Olmanın adıdır Hasan Basri Buydu böyleydi Hasan Basri Evet İslam'da Sistem olarak yoktur ama Kur'an kursu da yok İslam'da, Kur'an öğrenecek başka yerimiz olmadığı için Kur'an kurslarına gönderiyoruz çocukları. Niye? E bu, bu çağda böyle gidiyor bu iş. Yani Ashab-ı diye şimdi caminin arkasında hurma ağaçlarından bir gölgelik mi yapacağız her yerde? Ashab-ı orada okudu, hurma ağacı altı dışında başka mesela kavak ağacının altında Kur'an okunmaz mı şimdi diyeceğiz.